Geçenlerde keşfettim senin güzellerini, beni enkellendirdin senin Tu beni sarandın tüm benim eksiklerimle. Senin çok sevmeme yettin, senin çok como a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 Altyazı La vida. Vive el trabajo en comunidad. viva la libertad y la felicidad viva el amor Gracias. herkese merhaba 95.0 açık radyoda babilden sonra programı dinliyorsunuz ben Erjument Gürçay Açık Radyo 19. Dinleyici Destek Şenliği geçtiğimiz hafta sonu başladı ve aynı heyecanla haftanın bu ilk gününde de devam ediyor. Önümüzdeki pazar akşamına kadar bu heyecanı hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Programa günümüz Latin Amerika müziğinin sevilen seslerinden 1984 doğumlu Meksikalı genç folk rock ve pop şarkıcısı Natalya Lafurcade Silva ve arkadaşlarından dinlediğimiz ayrılıktan hemen önce söylenmiş hüznü ve neşeyi aynı anda yaşatan buruk bir aşk şarkısıyla başladık. Tu sis sabes kererme. Beni nasıl seveceğini biliyorsun. Lafurcade şarkısında o kadar uzun zaman olduk ki beni bakışlarına doladın, bana tüm kusurlarımla sarıldın. Beni nasıl seveceğini biliyorsun. Gitme, sonsuza kadar kal benimle. Sonsuza kadar sev beni. Biz iyi bir dünyayı hak ediyoruz ve rehberimiz sevgi. Biz bu sevgiyi hak ediyoruz. Gitme, seni sevdiğim gibi sev beni diyordu. Şarkı, yaşasın hayat, işte yaşasın kolektif yaşam, yaşasın özgürlük ve mutluluk, yaşasın sevgi sözleriyle sona eriyordu. La Furcada ile tanışmamı bir denizciye borçluyum. Yaklaşık 8 yıldır Meksika'da ve Karayip Denizi'nde yelkenli teknesiyle dolaşan, Fahrettin Eroğlu veya işte dostların ona seslendiği ismiyle Faho Kaptanı Korkunu Yen Hayalini yaşa adlı YouTube sayfasına yaklaşık 3 senedir takip ediyorum. Bu şarkıyı da ilk kez Kaptanı Yol Arkadaşı Bayan Sandra'nın güzel sesinden dinlemiştim. Geçen sene Mayıs ayında iki hafta üst üste Fahrettin Kaptanı'nın Türkiye'de başlayıp işte önce Birleşik Devletleri ve oradan da Karaipler ve Meksika'ya uzanan Hikayesini konuşmuş, yol arkadaşı Bayan Sandra'nın sesinden şarkılar dinlemiştik. Bu iki programın kayıtlarına Babil'den sonranın YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Şimdi sizleri Fahrettin Kaptan'la baş başa bırakmak istiyorum. Ardından muhabbete devam ederiz. Açık Radyo diye bir radyo var biliyor musunuz? Açık Radyo. Türkiye'de benim en favori radyomdur açık radyo. Buralarda da en, yani Amerikanya'dayken en favori radyom NPR'di, NPR. Bu radyoların özelliği şu, reklamla çalışmıyor bu radyolar. Bağışla çalışıyor. Şimdi bir programa bağış yapıyorsunuz. işte ayda 1 dolar, 2 dolar falan diye. Bu bağış sitesi çok, bağış konusu kurumları ya da bir şey üretenleri bağımsız hale getiriyor. Açık Radyo'da aynı şekilde reklama tamah etmeden bu bağışlarla ayakta kalan son derece kaliteli bir radyo. Ben Türkiye'deyken devamlı dinliyordum. Devamlı neredeyse açıktı yani Türkiye. Hatta internetten Meksika'dan da dinliyordum. Orada bir program var. Babil'den Sonra diye. Açık Radyo 95 frekansı. Ben internetten dinlediğim için ya da 94.995 İstanbul'da var galiba, Türkiye'nin her tarafında var mı bilmiyorum ama internetten izleyebilirsiniz. Programın ismi Babil'den sonra Sesler, Babil'den sonra Ercüment Bey var orada. Benimle irtibata geçti, ta Küba'dayken ya dedi bir söyleşi yapabilir miyiz, ister misin falan dedi, dedim gurur duyarım. Yani açık radyoya çıkmak çok önemli bir meziyet benim için yani çok önemli. Diğer dergilerden, televizyonlardan falan farklı yani açık radyo. Dolayısıyla Açık Radyo'da bir söyleşi yaptık. Aslında bir saat tutacaktı. Ama biz konuştukça konuştuk. Mümkün olduğu kadar da kısa konuşmaya çalıştık. Hani böyle yani vakit. Çünkü konuşmaya başlayınca alıyor gidiyor. Şimdiki olduğu gibi 8 dakika olmuş. Babil'den sonra programı 10 Mayıs'ta saat 1'de Pazartesi galiba. Bir de 17 Mayıs'ta ikinci bölüm olarak saat 1'de yine öğlenleyin. Yayınlanacak ama internetten de dinleyebilirsiniz. Şimdi, orada bizim seçtiğimiz müzikler var. Sağ olsun Ercüment Bey dedi, sizin seçtiğiniz müzikleri çalalım. Biz de, hani seviyorsunuz ya bizim seçtiğimiz müzikleri. İşte Sandra'nın söylediği birkaç şarkı var o programda. Onlar da var. İşte söyleşi yaptık. Güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle dinlemenizi tavsiye ederim. Radyo çok özel bir konu. Ya yani radyo dinlerken işinizi yapabiliyorsunuz, aynı zamanda hayal gücünüzü geliştiriyor, vaktinizi tam ona fokus olarak boşa harcamıyorsunuz. Başka bir iş yaparken radyoyu dinlemek gibi yani. O açıdan radyo çok özel benim için. Sık sık dinlediğim özellikle kaliteli radyolardan açık radyoda özel bir yeri var. Farit'in Kaptan yoktan var ettiği ve uzun yıllar ona yuva olan ilk teknesi Asalyum'u geçen aylarda satmıştı. İşte tekneyi alanlar ona bir miktar para ve bir de karbon salımı minimum olan hibrit bir otomobil vermişlerdi. İşte Bir süre arabayı yatıp kalkacağı bir yer haline getirdi ama denizin kokusunu, işte sessizliğin o büyülü sesini, ...derin denizlerin mavisini, rüzgarını, fırtınasını bir kez yaşayan biri için karada yaşamak hiç de kolay değildi. Ve Fahrettin da denizciliğe başladığı yıllarda tanıdığı ve birkaç ay önce hayata veda eden kadim dostu... ...usta denizci Warner'ın yedi kez dünyayı dolaştığı Malezya yapımı Young Sun marka teknesini geçenlerde satın aldı. Tekne elli yaşında ama tam bir denizci... ...uzun zamandır kaldığı Florida'daki marinada tekneye yeniden yaşam vermeye, işte denize açılacak hali getirmeye çalışıyor Fahrettin Kaptan. E, tıpkı ilk teknesinde olduğu gibi işte motordan şanzımana, ahşap işlerinden ya kendi kimine, elektrik ve su tesisatına kadar bütün işleri kendisi yapıyor. E, üstelik bunu sadece bir assubay emeklisi maaşıyla ve işte bizim gibi dostların maddi malevi desteğiyle yapıyor. Önümüzdeki aylarda Fahrettin Kaptan Türkiye'ye gelecek ve umarım o geldiği günlerde radyomuzun yayın odaları da kullanıma açılmış olur ve bu kez canlı yayında onu konuk edebilirim. Bu arada Fahrettin Kaptan'ı Korkunuyen Hayalini Yaşa YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Fahrettin Eroğlu az önceki konuşmasında işte açık Radyo gibi radyolar reklamla çalışmıyor, bağışla çalışıyor. Bir programa bağış yapıyorsunuz ve bu o radyoyu bağımsız hale getiriyor. Açık Radyo'da reklam atama etmeden yaşayan son derece kaliteli bir radyo ve vazgeçilmezim diyordu. Şimdi izin verirseniz Fahrettin Kaptan ve Bayan Sandra için bir şarkı çalmak istiyorum. Sizler de bu arada şarkıyı dinlerken Açık Radyo'nun acikradyo.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz... Web sayfasının sağ üst köşesinde yer alan program destekçisi olun düğmesinden desteğinizi radyomuza ulaştırabilirsiniz. Veya yine radyomuzun 0212 343 41 41 tekrarlıyorum 0212 343 41 41 numarasından arkadaşlarımızı arayıp desteğinizi iletebilirsiniz. Küba müziğinin ve Buenovista Social Club'ın yaşayan efsane müzisyeni, gitarist ve şarkıcı Eliades Ochoa ile İspanyol flamenko şarkıcısı Argentina, 2019 yılında Küba'da bir araya gelirler. İşte önce Ochoa'nın mütevazı evinde küçük bir prova yaparlar ve ardından diğer müzisyen dostlarıyla bir kafede buluşup Miguel Matamoros'un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 Ve sen benim gözyaşlarımı görmeden ağlıyorum. Kara gözyaşları, hayatım gibi kara gözyaşlarım. Şarkıyı Argentina ve Eliades Oçoa ile arkadaşlarından dinliyoruz. Lagrimas Negras, kara gözyaşları. <Sessizlik>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 Whoa! Yeah. Radyo bugünlerde 27. yaşını yaşıyor. Radyomuz geçen 27 yıl içerisinde evrensel demokratik değerler, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, doğa hakları, temel insan hak ve özgürlükleri dışında hiçbir ideolojiye, hiçbir sermaye grubuna bağlı olmaksızın sadece kurulcuları, çalışanları, gönüllü programcıları ve dinleyicileriyle varlığını sürdüren... Dünyada benzerine pek de sık rastlayamayacağımız bağımsız bir radyo yayıncılığı kolektifine dönüştü. Ben de kuruluşundan beri ama özellikle son 15 yıldır radyonun sıkı takipçisi ve destekçisiyim. 2017 Mayıs ayından bugüne de programcı olarak yayın kolektifine emek vermeye çalışıyorum. Açık Radyo'nun bugüne kadar özenle kuruduğu bağımsızlığını sürdürebilmesi için dinleyicilerin desteğine bugün her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İşte geçtiğimiz cumartesi günü başlayan 19. Dinleyici Destek Şenliği 17 Nisan Pazar akşamına kadar sürecek. E bu hafta boyunca özel yayınlarda biz programcılarda hayatımızda derin izler bırakan radyomuzu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. E bugün Babil'den sonra da radyo bir şenliktir başlığını kullandım. Radyo günlerini yaşayan şanslı çocuklardanım. Radyo her zaman benim için bir şenlikti ama son yıllarda işte savaşlar, COVID pandemisi, işte her geçen gün giderek artan ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunlar. Sevdiklerimizin, dostlarımızın tek tek hayata veda etmesi ve benzeri nedenlerle pek de şenlikli, neşeli olamıyor insan çoğu zaman. E, bu yılda kayıplarımız oldu. Önce eski programcımız Abimiz Aydın Engin'i kaybettik. Ardından geçen hafta e, Mugırdiç Margosyan Abimizi ve e, destekçimiz Bayberto yani Albert Fresco hayata veda ettiler. E, ruhları şad olsun e, sıradaki şarkıyı onlar için çalmak istiyorum. E, Küba müziğinin babası ve bu şarkının da bestecisi olan e, Compay Segundo. 2095 yaşında hayata veda etmişti. Compay Segundo 1920'li yılların sonlarına doğru Santiago de Cuba'da, adanın güneyinde yer alan Siboney'de, doğduğu ve yaşadığı kasaba olan Alto Sedro'dan kuzeye Markane'ye, oradan daha kuzeye Kueto'ya ve oradan da adanın kuzey kıyısında yer alan Mayari'ye, sevdiği Juanica'nın peşi sıra, neredeyse yürüyerek yaptığı yolculuk sırasında.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 arkadaşlarımızı arayıp desteğinizi iletebilirsiniz. Şarkıyı Playing for Change müzisyenlerinden dinliyoruz. Çan çan. Mavita Sırada az önce Argentina ve Elia Desoçoa'dan dinlediğimiz Miguel Matamoros şarkısı Lagrimas Negras'ın çok sevdiğim bir başka yorumu var. Şarkıyı Stefani Zubano Diarra ve Nuria Rovira'dan dinleyeceğiz. Lagrimas Negras, Kara Gözyaşları... serte con justo encono en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones sufro la inmensa pena de tu extravío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 La Sonradan sonranın sonuna geldik. Açık Radyo 19. Dinleyici Destek Şenliği geçtiğimiz hafta sonu başladı ve aynı heyecanla haftanın bu ilk gününde de devam ediyor. Önümüzdeki pazar akşamına kadar dayanışmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Radyo her zaman benim için bir şenlikti ama son yıllarda neşe zaman zaman yerini daha çok yüzüne bırakıyor. İşte az önce de saymıştım savaşlar, işte Covid pandemisi. Her gün giderek artan ekolojik, ekonomik, sosyal meseleler. Yaş ilerledikçe sevdiklerimizin, dostlarımızın tek tek hayata veda etmesine daha çok şahit oluyoruz. Yani tüm bunlar insanın neşesini gölgeleyebiliyor. Hüzün çoğu zaman baskın çıkabiliyor. Bir arkadaşım hüzün yorgun düşmüş neşedir demişti. Yani işte dayanışmanın, müziğin, şarkıların... Bu hüznümüzü dengeleyebileceğini, işte her şeye rağmen sevinci neşeyi ve geleceğe dair umutlarımızı besleyeceğini umuyorum. Programı kapatırken hepinizi Açık Radyo ile dayanışmaya, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve hüzünlerimizi ortaklaştırmaya davet etmek istiyorum. Açık Radyo'nun acigradio.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz web sayfasının Sağ üst köşesinde yer alan Program Destekçisi Olun düğmesinden desteğinizi radyomuza ulaştırabilirsiniz veya işte ben internetle uğraşmak istemiyorum derseniz yine radyomuzun 0212 343 41 41 tekrarlıyorum 0212 343 41 41 numarasından arkadaşlarımızı arayıp desteğinizi iletebilirsiniz. Şimdiden kendi adıma Babil'den Sonraya ve Açık Radyo'ya desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarına Facebook Babil'den Sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. Programda yayınladığım şarkıların videolarını yine Babil'den Sonra'nın YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Haftaya İstanbul'un hala faaliyette olan en eski korosu Sayat Nova Korosu'nun 50. yılı onuruna bir özel program yapmayı planlıyorum. Ee, Sayat Nova Korosu 1972 yılının Nisan ayında Emirgan Boyacıköy Kilisesi'nde çalışmalarına başlamıştı. İşte koronun kuruluş yıllarını ve bugüne kadar geçen günlerini koronun eski üyeleriyle konuşacağız. Yıllar içinde seslendirdikleri şarkılara programda yer vereceğiz. Ben bayağı heyecanlıyım. Programın son şarkısını yine İspanyol flamenco şarkıcısı Argentina'dan dinleyeceğiz. Argentina 2019'da Havana'da az önce birlikte dinlediğimiz Eliades Ochoa dışında Restorante La Vitola'nın müzik grubu, Grupo Evolución'la da bir şarkıyı birlikte yorumlamıştı. Vili Colón'un "Idilio" Saf Aşk şarkısını işte provasız doğaçlamayla söylemeye başlarlar. Ve sonuçta ortaya Flamenco ve Küba ritimlerinin birleşmesiyle çok keyifli bir yorum ortaya çıkar. Video e, ilerleyen günlerde milyonlarca kez izlenir ve Arjentina 2020'de İspanya'da bu şarkıyı bu kez Sonde Cuba grubuyla kaydeder. Şarkıya geçmeden şarkının sözlerini de kısaca ee, özetlemek gerekirse Benim motive eden tek şey ilahi aşkın Ama yaşadığım belirsizlik beni ayırıyor Çünkü zamanın acımasız karı boranı vücudumu soğutuyor Sabırla seni bekliyorum Sabrım tükenmek üzere ama seni bekliyorum Ve Aurora geldiğinde neşe dolu ruhlarımız birlikte eriyecek Rüyamızın gerçekleşmesini hayal ediyorum Senin için acı çekiyorum Kalbim seni çağırıyor ve göreceksin ki gerçekten sevdiğinde şüphe diye bir şey yok. Kızgınlık yok. İkimiz sadece tek bir yürek ve sevgi dolu sah bir aşk. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize güzel bir hafta ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Yani mi ağrıtayla, sabrım ya, mi ağrıtayla, sabrım ya, çünkü bekliyorum. Ve bazen ben de battaryalı biri. aurora, dolu gülse, birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte Kabızla yola devam et, raylar solo. Ve quando venga la aurora, llena de goce, todo, tú y yo, se en una sola tuara. mi corazón All right.